Rabbim razı olarak gir cennetime dediği o salma kulların arasına katsın. Allah bizlere her zaman hayırlı dostlar versin. Saptığımızda, yanlışa düştüğümüzde bizlere nasihat edici dostlar nasip etsin. Kardeşlerim, son zamanlarda yaşamış olduğumuz toplumda birçok sözler yayılmaya başladı. Muhakkak ki hak olan tayifelerin düşmanı çok olur. Hani halk arasında meyve veren ağaç taşlanır misali, dine sarılan, dinin özünden ayrılmayan, ana gövdeye yapışan insanları muhakkak ki çekemeyen, sevmeyen, ana gövdeden ayrılan veyahut yaptıkları azıcık bir şeylerle veya çok şeylerle Veyahut hiç yapmadıklarıyla eleştiren birçok insanlar ne yapacak? Çıkacaktır. Son zamanlarda da yaşamış olduğumuz şu asırda yeryüzünde birçok dalgalanmalar, birçok eziyetler artık tamamen ayıka ne yaptı? Çıkmış vaziyette. Şimdi böyle ortamlarda her ne kadar insanlar eziyet çekse de geçmiş tarihe baktığımızda bugünkü çekilen eziyetler onların yanında belki bir nebze kalır. Çok az kalır. Mesela bir Haçlı seferlerinin olduğu dönemleri okuyacak olursanız çıktıkları yerle vardıkları yere kadar insan, hayvan, canlı ne varsa hep ne yapmışlar? Hunharca katletmişlerdir. Ve insanlığa yakışmayacak hareketler yapmışlardır. Ve vardıkları yerde de Günlerce durmuşlar, erkekleri kılıçtan geçirmiş, kadınlara günlerce tecavüz etmişlerdir. Ve birçok kirli izler bırakarak gelmişlerdir. Yani geçmiş tarih kafirlerin yaptığı birçok şeylerle hep ne yapmıştır? Karanlık sayfalarına dökülmüştür. Öyle yerleri yakmışlar, yıkmışlar, kütüphaneleri yok etmişlerdir ki, gelen nesiller dinlerine ne yapmasın? Sahip çıkamasın. İşte, her asırda veyahut her dönemde dine sarılan samimi insanlar olmuştur ve olacaktır da. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde kıyamete kadar hak taifenin olacağını ne yapmıştır bizlere bildirmiştir. İşte bugünkü mevzum kitap ve sünnetle amel eden insanların e, durumu ile alakalı bazı meseleler üzerinde durmak istiyorum. Konumuzun başlığı İmam Malik'in Allah kendisine rahmet etsin söylediği bir söz ile devam edeceğim. İmam Malik Allah Resulü'nün bizlere bıraktığı iki ağır emanetten birine yani sünnetle alakalı şu ifadeyi kullanmıştır. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir demiştir. Buna binen kurtulur. İnen Nuh'un oğlu da olsa ne yapar? Nuh a.s. boğulur demiştir. Allah'ından razı olsun. Öyle güzel, o kadar anlamlı ve o cümlenin sanki yerini dolduracak başka bir cümle, bir ifade bulamıyoruz. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir, ona binen kurtulur, inen ne yapar? Helak olur. Bu, bu kadar basit bir nedir? Olaydır. Kardeşlerim, sünnete ittiba etme Allah Azze ve Celle'den gelen risalete ittiba etmedir. Ona nedir? Bağlanmadır. Risalete tabi olanlar batinen ve zahiren Nuh Aleyhisselam o gemiye binen merhalesindedir. Sünnete ittiba etmeyen Allah Azze ve Celle'den gelene ittiba etmeyen insanlarsa o gemiye binmeyip helakı seçen insanlar gibidir ki böyle de olmuştur. Müslüman yolların ayrıldığı yerin önünde durur. O dinini muhafaza edecek hangi yol varsa ona doğru ne yapar? Gider. Geçen hafta Harun Hoca'nın dersini hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki şeyden seçme hakkına yani karşı karşıya kaldığında ne yapıyor? Dini için hem kolay ve en Hayırlı hangisi ise onu seçmiştir. Şüphe yok ki Müslüman da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve ashabının yolu üzerine ne yapma? Gitmek zorundadır ki istikamette olsun, ana gövdeye ne yapsın? Yapışmış vaziyette olsun. Vallahi Azze ve Celle diyor ki Nisa 115'te hüda beyan olduktan sonra o müminlerin yoluna kim uyarsa veyahut o risaleti inkar eder de ondan yüz çevirirse onu olduğu yerde bırakır cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Hüda Kur'an beyansa nedir? Sünnettir. Hüda sünnetle beyan olduktan sonra kim o Resul'a muhalefet ederse Demek ki orada olduğu gibi ne yapıyor? Kalı veriyor. Çünkü kurtuluş ancak Kur'an ve sünnete tabi olmaktan geçer kardeşlerim. Bunun dışında giden insanlarsa ne yapmıştır? Helak olmuştur ki müminlerin yolu evveliyatlan sahabenin üzerinde gidilen yolu tasdikten geçer. Eğer bizler, biz Kur'an'ı kabul ediyoruz ama hadisi kabul etmiyoruz, biz sahabeyi kabul etmiyoruz diyorsa Resulullah'ın Risaletini o insanlar ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Çünkü Peygamberi kucaklayan aleyhissalatü vesselam o sahabedir. Onun sözlerini bize nakleden kimdir? O sahabedir. Sen o sahabeyi aynı Hristiyanlar gibi İsa aleyhissalamı dışlayıp çarmağa gerdikleri gibi gelersen onun havarilerini içe sayarsan kendin oturursun. Papazlar oturur ne yapmışlar? Asırlarca konsüller kurmuşlar, oturmuşlar, İncil yazmışlar, yaza yaza bini geçmiş, en son 104'e mi, 106'ya mı, onun sona 4'e düşürdüler. Bir de şimdi geçenlerde, yani bundan 30-40 sene önce, Amerikalı askerler falan yerde şunu da buldu deyip insanların önüne attılar, Barnabas İncil'i bak bu en yakınmış falan, herkesi ne yapıyorlar? Uyutmaya çalışıyorlar. Oradan ya havaları çıktı, oradan bilmem neleri çıktı, oradan bilmem neleri çıktı. Demek ki dinin temiz gelen yolunu bırakırsan tamamen teşvişli, tereddütlü ve kabul edilemez yollara ne yapmak gitmek zorunda kalırsın. Mesela Darwin kafirine soruyorlar ya sen inanıyor musun bu maymundan gelindiğini? Daha iyi bir metodun varsa getir ona inanırım demiştir. Yani bu Müslümanların Kur'an'ında yazdığı gibi Adem'in, Havva'nın topraktan yaratıldığını çürütebilecek başka bir şeyiniz varsa, teziniz getirin hep beraber ona inanalım demiştir. Yani bu pisliği çıkaranlar bile çıkardıklarına ne yapmıyorlar? İnanım. İnanmıyorlar. Aynı Ebu Cehil'in sen Muhammed'in yalanını mı gördün dediklerinde hayır asla. E peki niye tasdik etmiyorsun? E öyle bir şey getirdi ki bizim kavim onun getirdiğini ne yapamıyor? Çıkaramıyor. Onun için diyor. Kafirler inkarları tamamen bu yönlü nedir? İnadidir kardeşlerim. İşte müminlerin yolu da ancak sahabenin yoluna ittiba etmekten geçer. Onun dışına çıktığın an ayağın kaymıştır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Sevvan'dan gelen rivayette Allah Resulü ve Vesselam Ümmetimden bir tayfa hak üzere zahir olmaya ve kıyamete kadar hak olmaya ne yapacak? Devam edecektir. Yoldan çıkanlar ona asla zarar veremeyecek demiştir. Yine Ali ve vesselam bir gün ümmetin içinde ayağa kalkmış ve demiştir ki ümmetim 73 sufiye ayrılacak. Bugün kardeşlerim yaşamış olduğumuz şu toplumda elbette ki bela, musibet çok olduğunda taifeler de belirgenleşmeye başlar. Çünkü belaya bir omuzlayan insanlar var. vurdun duymaz insanlar var. Sadece dua edenler var. Sadece yardım ettim tamam diyenler var. Veyahut beş vakit namazı kılarım o bana yeter diyenler var. Kimi Kur'an okuyorum ben tamam her gün hatim iniyorum diyen var. Yani çeşit çeşit neler var? İnsanlar var. Hani bir zaman bir yerde harp olduydu, ne kadar balıklar varsa harbe gitmiş, sonra gelmişler, tekrar oraya girmişler gibi, kimi balıkları evliya yapar, kimi bilmem ne yapar, veyahut denizlidekilerde de horozu evliya yaparlar, Bursa'dakiler timsahı yapar, Hindistan'daki de ineği ilah ederler. Bizimkiler Hindistan'da ineğe dokunmadıklarında, ilah veyahut Rab dediklerinde, Gülenler lan ineye tapıyor derler. E Türkiye'de hadi Urfa'ya gidin sıkısa bir balığı kesinde de yiyin bakayım Muhalle İbrahim Camii'nde. Ya çarpılırsın ya bir şey yaparsın ki Kıbrıs Savaşı'nda hepsi onların yara bere içindeyim Savaşa katılmışlar gelmişler orada duruyorlarmış. Kim? Birisi söylemiş. Herkes ne yapıyor? İnanıyor. Kardeşlerim ümmetim diyor 73 kurkıya ayrılacak. Biri müstesna. Sahabeler burada demiyor ki bu 72 kim? Hangisi? Neyi merak ediyor? Bize kurtulan lazım. Batanı zaten herkes battığı şeklinde ne yapabiliyor? Bir şekilde görüyor. Allah Resulü diyor ki ve vesselam benim ve ashabım yolu üzerine olanlardır. Allah beni de neslimi de sizlere de bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Onun için kitap ve sünnetle amel eden insanlara ehli hadis veyahut ehli sünnet ve cemaat veyahut selefi ismi takılmıştır. Yani lehde, aleyhte herkes bir isim ne yapmışlardır koymuşlardır. Allah bizi hak yoldan ayırmasın kardeşlerim. Amin. Ehli sünnetin bir usulü vardır ki bu üç usul de üç asıl üzerine kaimdir. Birincisi birinci asıl Allah Azze ve Celle'ye ihlasla ibadet etme. İkinci asıldı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadır. Yani bütün sohbetlerimizde anlattığımız gibi bizden sudur eden bir söz, bir düşünce veya eyleme döktüğümüz bir noktanın ne olursa olsun Allah adına ve Allah için ne yapılması? Yapılması gerekir. Diğer sohbetleri hatırlayacak olursanız Size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Yani düşünün şu toplumda bir adam şehit olmayı arzulamaz mı bir Müslüman? Zengin, hayırsever bir alim olmayı kim istemez? o zeki, akıllı, insanlara dini öğreten alim olmayı kim istemez? Ama hadise bakıyorsunuz müslümde gelen rivayette size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Şehit, alim, ve hayırsever, zengin diyor. Baktığımızda bir tanesini anlatayım. Allah Azze ve Celle onu ilmiyle her şeyi bildiği halde hesaba çeker ve der ki diyor, sana güç verdim, kuvvet verdim, ne yaptım? Veren kim? Allah. O der ki, Ya diyor, senin uğruna savaştım ve öldürüldüm, parça parça oldum. Allah Azze ve Celle der ki diyor, sen yalan söyledin. Şahit olan melekler der ki diyor, sen yalan söyledin, sen desinler diye savaştın, çarpıştın ve dediler de diyor. Demek ki birincisi neymiş? Ne yaparsak yapalım, ihlas olacak. Allah'ın rızası olacak. İkincisi de Peygamber aleyhisselamın sünnetine uygun olacak. Bunu da en güzel anlatan söz kimindi? İbn Mescut'un güzel bir sözü vardı. Allah ona rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Yani söz Allah ondan geçersiz. razı olsun. Söz geçersizdir. Buyurun Kasım Bey. Amel olmayınca. Amel olmayınca söz ve amel geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça söz, amel doğru niyetle geçersizdir. Sünnete uygun olmadıkça. Bu Aşama aşama baktığımızda hep hayatımızda olan şeyler zaten. Ya bu sözde ne var ki diyor. Öbürü diyor ki amele dök de görelim. Adam amel de döküyor şimdi. Söz güzel, amel de güzel ama niyet bozuk. Üçüncü aşama. Söz güzel, amel de güzel, niyet de güzel ama sünneti yok. Demek ki fıtri her şey dinde ne yapıyor? İflas ediyor. Ne olursa olsun vahye uygun olmadığı müddetçe o amel nedir? Geçerli değil. İkinci asılsa cemaata iltizam vardır. itaat etme vardır ve devamlılık vardır. Yani ehl sünnet ver cemaatta. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falan nerede? Ey Allah'ın Resulü hasta. Veyahut şöyle şöyle şöyle. Hadi gidelim. Ziyaret edelim ihtiyacını giderelim. Ne varmış burada? Cemaat birbirine ne yapıyor? Tanıyor ve devamlılık var. Veyahut falan nerede? Ey Allah'ın Resulü gece öldü. Biz seni rahatsız etmek istemedik, uyuyordun. Biz onu gittik gece ne yaptık? Defnettik. Hadi bana kabrini gösterin deyip onun cenaze namazını ne yapıyor? Kılıyor. Buradan çıkmak istediğimiz yer neresi? Demek ki ikinci asılda ne var? Cemaata iltizam etme cemaatler birlikte hareket etme. Çünkü Ömer diyor ki radıyallahu anh, dariminin 256 ya da 257. rivayet. Ey küçük Arap topluluğu diyor. Ey küçük Arap topluluğu. Ey küçük Arap topluluğu diyor. Dünyadan sakının, dünyadan sakının, dünyadan sakının diyor. Allah'ı diyor İslam olmadan siz bir hiçsiniz diyor. Vallahi diyor cemaat olmadan İslam olmaz diyor. Vallahi diyor cemaat da emirsiz, emir de itaatsız ne yapmaz? Olmaz diyor. Demek ki ikinci asıl cemaat üzerine ve daim olma ve itaat etmek zorundayız. Üçüncüsü ise bidat ve bidatçılardan uzak duracaksınız ve onlara karşı da her zaman hazırlıklı olmak zorundasınız. Bu asıllara dikkat ettiği müddetçe insan her zaman hayırdadır kardeşlerim. Bununla alakalı delile baktığımızda İrbaz bin Sariye rivayetini hepiniz hatırlıyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü Selam bir gün ashabına nasihat ederken öyle beli güzel ifadeler kullanıyor ki sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor sanki bu konuşma veda eden ayrılan bir kimsenin konuşmasına benziyor diyor. Ali sallati ve selam sukut ettiğinde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bize öyle bir nasihat et ki bu bizim için ne olsun hepimize bir ders olsun ve önümüzü aydınlatsın diyor. Allah Resulü Han is ve bakın neyin üzerinde duruyor? Önce size takvayı emrederim diyor. Takvalı olun Allah'a kbar. Sonra başınıza diyor Habeşli bir köle dahi gelse, kömür gibi ne yapın? Bana itaat edin diyor. Yani cemaati ve emiri ne yapıyor? İşaret ediyor ve içinizde diyor yaşayanlar çok ihtilaf edecek ve bu ihtilaflardan kurtulma yolu sadece nedir? Cemaat ve emirdir diyor. Ve ihtas edilen Sonradan icat edilen, çıkan bidatlardan da ne yapın? Sakının diyor. Çünkü her bidat nedir? Dalalettir diyor. Evet kardeşlerim, demek ki sakınacağımız bazı şeyler var, tutunacağımız da önemli dallar var. Yine rivayete baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki Allah sizin için üç şeye razı olur, üç şeye de kızar diyor razı olduklarına gelince sizin için kendisine ibadet etmenizi ve hiçbir şeye şirk ortak koşmamanızı. Sonra toptan Allah'ın ipine sarılmanızdan diyor. Tek başına değil. Sonra Allah'ın emrinize verdiği kişilere nasihatçı olmanıza yani emir tayin ettiği sizin için halk ettiği insanlara hem nasihatçı hem de itaatkar olmanıza ne yapar? Razı olur diyor. Kızma da dedikodunuza, mal heva etmenize ve gereksiz çok soru sormanıza ne yapar? Allah kızardır. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. Şerde, kötülükte, günahta yarışanlardan eylemesin kardeşler. Evet. Demek ki üç asıl bizim için neymiş? Çok çok evet. önemliymiş. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın kısımları ve çeşitleri yoktur. Ehl-i Sünnet nedir? Bir tanedir. Kurtulan fırka nedir? Bir tanedir. Bunun dışında bir fırka var mıdır? Yoktur ehl sünnet vel cemaat kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının üzerinde gidilen yoldur. Bunun adına bir yerde selefilik derler, bir yerde ehli sünnet vel cemaat derler, bir yerde hadis ehli, bir yerde fırkayı naciye derler. Yani bize muhalefet eden insanların bize taktığı türlü türlü nedir? İsimler vardır. Yani bunun adı Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında sahabı olmuş, ondan sonra tabi'in olmuş, ondan sonra tebe-i tabi'in olmuş, ondan sonra onlara uyan, geçmiştekine uyan manasına gelen selef ismini almıştır. Günümüzde ise birçok daha vartalar eklemişlerdir ki biz bunların hepsinden nedir? Beriyiz. Çünkü selefilik Müslümanın üzerinde yürüdüğü hak ve hayat menhecidir. Aynen Enam 162'de geldiği gibi Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki, deki muhakkak ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin. Bunun dışında nedir bir şey değildir kardeşler. Müslümanlık zaten budur. Yine eli sünnet ve cemaatin veya ne isim koydularsa ilim talebiyle kısıtlanıp da ilmi selefiler denemez. Veyahut denmesi de doğru olmaz. Veyahut selefilik Allah yolunda cihatla kısıtlanamaz. Yani birileri çıkıp da cihadi selefilik adını bize ne yapamaz? Yakıştıramaz. Yani selefi bunlar ilmi selefi, bunlar tasavvufi selefi, bunlar cihadi selefi doğru değildir. Veyahut Takliti selefi denemez. Çünkü selef veyahut ehli sünnet Allah Resulü ve selam ve asabının üzerinde olduğu doğru yolda yürümektir. Buna takliti selefi denmez ki. İttiba eden samimi Müslüman anlamına gelir. Bunun dışında bir ismi kesinlikle bir Müslüman ne yapmaz kabul etmez kardeşlerim. Çünkü selefilik Ali üzerinde bulunduğu yola tabi olan selefi salihinden gayrısına ne yapmaz intisap etmez. Selefilik alimlerden falanca alime uyan, filanca alimden geri duran vay Elbanici veyahut Binbazci veya Şeyh Useymici veyahut Hanifi'ci veya Şafici, Malikici olamaz. Bunların hepsi hidayet meşaleleridir. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar kıyamete kadar sayıları ne yapacak? Artarak gidecektir. Bunlar hidayet meşaleleridir ki Allah onlardan razı olsun. Eğer bir insan dinini bilmiyorsa gitmiş, sormuştur. Ondan gelen doğruyla amel ediyorsa bu ocu demek değildir. Onu taklit ediyor, ona uyuyor manasında da nedir? değildir. Elbette ki Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi bilmiyorsanız ne yapın? Y Her bilen üzerinde ne var diyor? Bir bilen vardır diyor. Demek ki Müslüman ne yapacak? Bizim şimdi Türkiye'de birçokları türedi. Birkaç tanesi yan yana geliyor. Bizden başka alim yok. Doğru. Sizden başka yok. O öbür tarafını karıştırmayacağım da. Doğru. O doğru. Doğru. Öbürü çıkıyor, onu görüyor ya. E, üzüm üzüme baka baka kararır. O halim mi diyor. Bir tanesi tutuyor, bir eşek resmi yapıyor. Kucağına da onu oturtuyor. Bir de ağzına çocuk memesi veriyor. Bak diyor, bu bunun anası diyor. E şimdi niye diyor bunu? Nebevi metottan ayrılırsan, kitap ve sünnetten amel etmezsen, sahabenin menhecinden ayrılırsan, e başına gelecek lahat da, yolda nedir? Bellidir. Biri birine hancı diyor, ona yolcu diyor. Biz diyor hancıyız diyor, onlar yolcu diyor. Ya doğru bir davetse, doğru bir itikatsa, hangi sahabe hangisine bunu kullanmış? Sahabeden bir tanesi öldüğünde sahabe oturmuş, ağlamış. ilmin yarısı gitti demiş. E demek ki onlar meşale gibi ne yapmışlar? aydınlatmışlar. Bugün birileri çıkıyor, ömrünün 50 senesini, 60 senesini kütüphanede yalın ayak geçiren bir insana hakaretler yapıyor. Birçok şeyler söylüyor. Neden söylüyor? Hiç düşündünüz mü? Hı? Ebu Kureyri, Allah ondan razı olsun. Niye yükleniyorlar? Hadi acaba, hadi. Ya bir tanesinin ayağını çektiğin zaman din aşağı inecek. Arkadaşlar, maksat Ebu Kureyri değil. Maksat oradaki alim değil. Maksat bu yolu çürüterek ne yapacak? Doğru akideden seni ayırt edecek. İstediği gibi pis görüşünü veyahut kendi akidesini din diye sana ne yapacak? Yedirmeye çalışacak. İşte bu kadar fırkanın çıkmasının tek sebebi nedir? Budur ittibadan ana gövdeden ayrılmadır. Demek ki ana gövdeye insanların bağlanabilmesi için bu doğru akideyi ne yapacak? bilecek ve ehli sünnetin ilimcisi, cihatçısı, yok şucusu, bucusu ne yapmaz olmaz olmaz. Sahabe ayrıldı, içinde ayrılıyor muydu? Şunlar cihatçı, şunlar ilimci, şunlar şucu, yok böyle bir şey. Dinimizde yok kardeşler. Müslümansa nedir? Müslüman. Mı Bu kadar. Kaab bin Malik savaştan geri kaldığında hakkında ayet indi mi? E gerici Müslümanlı oldu bu şimdi. Demek ki savaşa herkes gidecekmiş. Gidemeyen ne yapacakmış? Tümleyecek Mazereti ya. neyse mazeretini söyleyecek değilse artık keyfi yapmıyorsa bakın konumuna göre veya ilim öğrenmek her Müslümana faz mı diyor. Bitti kardeş. Gücün nispetinde neyse onu öğrenmek zorundasın. Bu ilmi falana filana has ne yapamazsın? Yapamazsın. Demek ki da ne yapamazmış? Şucu bucu diye ayrılması veyahut bu lakaplarla anılması veyahut bu lakapların zikredilmesi nedir? Caiz değildir. Ve bunu yapan insanların da bu sözü söyleyenlerin de İslam'dan nasipleri yok. Bu ayrıma giden insanlar da doğru akide üzerinde olan insanlar nedir? Değildir. Çünkü doğru akidede olanlara ne diyor? Siz kendinize dikkat edin. Yoldan çıkmış saptınlar size asla ne yapamaz? Tamam. Zarar veremez. Diyor. Öyleyse bunlara ne yapmayacak? Bir Müslüman kulak vermeyecek. Kardeşlerim selefilik cemaattir. Selefilik Allah ve Azze ve Celle ve onun Resulunun küfrüne hükmettiği kimseyi tekfir etmektir. Selefilik Allah ve Resulünün cihad edilmesini emrettiği şeyle cihad etmektir. Selefilik Allah Azze ve Celle ve onun Resulünün dost dediğini dost edinmektir. Veyahut uzak dur dediğinde nedir? Uzak durmaktır. Bunun dışında bir şey değildir. Ve hiçbir şekilde de ne yapılamaz? Sözlen veya kelimelerle nispet edilemez. Bazı salaklar çıkıyorlar, dinden imanlar alakalar yok. Selefi salihine telefi tahrifin, bilmem ne bir sürü şeyler söylüyorlar. Bazıları da çıkıyorlar buna gülüyor. Güler lan. Çünkü sen bölünmeyi kabul etmişsin. Ahlakı bırakmışsın. Sahabenin yolundan gitmeyi bırakıp kendine göre yol çizince ne olmuş? Doğru yoldan çıkmışlar. Ana gövdeden ayrılmışlar. İnsanlar onlara takıyorlar. Bak onlar doğru. Onlara bu ifadeyi kullanabilirler. Ama doğru yolda ana gövdede giden insanlar dine baktığımızda hem az olacak hem de yoldan çıkmışlar bunlara ne yapamayacak? Zarar veremeyecek. Allah bizi yoldan çıkmayanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Bir de burada şuna dikkat etmek gerekir. Ben mesela kitap sünnetten amel etmeye başladığımda Ankara'daki Şialar Ankara'daki mutezileler birçok fırkayı dalle Şeyh Oduman bile kendine selefi diyordu yani. Düşün. Ömer'e inkarcı, uçkurcu diye iftira eden, kabir azabını inkar eden, rejmi inkar eden bir Şeyh Oduman diye birisi hadi, var. Hadi. Yani birçok inkarları var. Kur'an'dan başka bir şeye inanmayan birisi. Hatta Bukhari'yi müslümünü sahih kabul edene müşrik diye ifade kullanabilen birisi. Bu adam bile kendine selefi diyordu Kardeşlerim bir adam Nasıl ki Müslüman anneden babadan doğduğunda kendini İslam'a nispet edemezse, birisi de ben selefi veya ehli sünnet Cevel cemaatim demesi onu o cemaata ne yapmaz? intisap etmez. Sözde, amelde, itikatta aynı istikamet üzerine gitmiyorsa o, o istediği kadar o sözü ne yapsın? Kullansın. Bazılarına mesela diyoruz ki ya bak Allah'tan kork, bu şekilde hareket etme. E ben diyor doğru şey değil. Şimdi selefimiz diyor ki bize birisi gelip de sahabeden bahset, sahabeden konuşalım derse o pis bir hafizidir diyor. Birisi diyor gelip de size adaletten bahset, adaletten ders o da pis bir kaderiyedir diyor. Gel tevhid'i konuşalım, tevhidten anlat falan diyorsa, o da bir muteziledir diyor. Yani bir sözünden ne yapıyor? Yakalıyor bu insanları. E demek ki Müslüman Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden konuşacak ve insanlara, inanan insanlara ne yapacak? Allah için sabrı ve Allah için nasihat edecek. Onların istikamette olması için elinden geleni ne yapacak? yapacak. <gülüyor> Kardeşlerim, ehli sünnet ile tesmiye edilen veya ehli sünnet ve cemaatin menhecine bağlanan ya da Hadis ehline intisap eden herkes diğer fırkalarda nedir? Sözde, amelde, yaşayışta zaten ne yapacak? Ayrılacak. E onlar mesela birisi gelip de türbenin etrafında işte şu kadar dolansa dese ki oradan bir tanesi ya sen burayı yedi kere tavaf et, elinde Hekim'de ver hacca gitmiş kadar olursun dese bu olur mu şimdi? Veyahut Bursa'daki Emir Sultan'a gidip de ziyaret eden yarım hacı diyor şimdi adam. Oldu mu şimdi? Veyahut geliyor şimdi o Hacı Bayramı'nın orada bir tane yıkık bir yer var. Eskiden medrese girişiydi. Bir türlü topu attılar, attılar attılar yıkılmadı. Bu Eskiden bir kulelerde bir top gibi bir şey vardı. İnşaat yıkarlardı. Ben gördüm. Yıkılmadı. Şimdi orayı ibadethane yapmışlar. Kadınlar geliyor böyle ellerini sürüyorlar. Orada bir de hafif bir delik oluşmuş. Kafa sokuyorlar. Geçen sordum gene. teyze niye sokuyor? Ya çocuğum diyor, kafa harısı var diyor. E buraya sokunca iyileşti, iyileşiyormuş diyor. Ya bu hastane niye yaptılar teyze dedim ya bir git bir doktora git bir muayene ol. Bir röntgen çekin, bir iğne belki üşütmüşdür, romatizm. Yok oğlum bura iyi, iyi geliyor diyor. Yani bu da bir itikat. Bakın bu da bir Müslüman olduğunu söylüyor. Öyleyse ehl-i sünnet vel cemaat dediğimizde anlatılan yaşanan o sahabenin bıraktığı din üzerine ne yapacağız? Devam edersek olur. evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın o sıratı mustakimde sabit kalmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Bakın sahabe diyor ki biz diyor şüphesiz ki ittiba etmekle emrolunduk bununla beyat ettik diyor. Ve itibaya yöneldik. Bidat çıkarmaktan ne olduk. Bidata yanaşmaktan uzaklaştırıldık. Ve ehli sünnetin şiarı selefin yoluna tabi olma ve sonradan ihdas edilmiş her bidatı terk etmedi. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam her sohbete başladığında her bidat dalalet. Her dalalette e, ateştedir diyor. Öyleyse kardeşlerim bu bidatın bize yani ne hayrı var? Eğer işlediğimiz hayır bizi finler diyor hadisin sonucu. Eğer ateşe sokuyorsa o zaman bunu işlemenin bir anlamı var mı? Yok. Demek ki ehli sünnet her ne olursa olsun yoldan çıkmışlar ne kadar dışlarsa dışlasın, Hakk'tan ne yapmayacak, ayrılmayacak. Bakın sünenlerde gelen bir rivayeti size mana olarak zikredeyim. Hemen hemen hepsinde gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor öyle karanlık günler olacak ki diyor İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Onu elinde tutana ne mutlu diyor. Hatta öyle olacak ki diyor insan diyor yani inanan bir insan bir sünneti yerine getirse heh, dinden bir şeyi reddetti diye saldıracaklar diyor. Yani bir bidatı reddedip Sünneti uyguladığında insanlar hem de inanan insanlar ona saldıracaklar diyor. Allah Resulü Kanisi Salatü ve her kim diyor o döneme erişir ve diyor o sünneti işler insanların da saldırmasına sabreder dayanırsa asabını gösteriyor. Sizde 50 tanenizin ecdi kadar ecir vardır. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Kendi aralarındaki elli kişinin diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ebu Bekir'in Ömer'in cennetten müjdelenen o sahabeleri göstererek diyor ki sizde elli tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Demek ki kardeşlerim bu kadar büyük bir sevap varsa bozulma bu kadar büyük olacak. Yani bunu anlamanız için aydınlatabilmek için bir örneğe veriyorum. Öyleyse bu kadar bozulma varsa, bu kadar da büyük bir sevabı varsa, o zaman sizde de büyük bir sabır olacağım. Onların saldırılarına karşı siz hikmetle hoşgörüyle, güzellikle onların üslubuyla cevap vermeyeceksiniz. Onların üslubuyla onlara ne yapmayacaksınız? Karşılık vermeyeceksiniz. Hikmetle, nebevi metotla ve karşılığı ne olacak? 50 sahabenin <gülüyor> ecdi. Yok. Onun dışında gitmek istiyorsanız, ona da örnekler var. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Zer iman ettiğinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? <gülüyor> Git diyor. İmanını gizle. Ben diyor açığa çıktığımda sen de gelir bize ne yaparsın? katılırsındır. Ebuzer ne yapıyor? Allah Müşriklerin borcu olduğu bir yere gidiyor. Yüksek bir kayaya çıkıyor. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulü'dür diyor. Eli Hepsi birden saldırıyorlar. Öldü diye bırakıyorlar. İyileşiyor. Yine çıkıyor. Yine aynı hareketi yapıyor. En son Ebu Bekir kurtarıyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Bu fari kabilesinde. Eğer bunu öldürürseniz sizin ambarınız, işte arpanız, e, zahireniz, kervan oradan gidiyor. Sonra geçirmezler. Ne yaparsınız? Hepiniz aç kalırsınız diyor da öyle bırakıyorlar. Bak burada bir metot uygulayabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Selefiliğin veya ehli sünnetin özellikleri vardır ki tanımlanacak alametleri vardır. Hani falan adamı nasıl tanırım hiç görmemiş ama yanına gidiyor işte çakır gözlüdür, sakalıdır sakalı uzundur, boyu şöyledir, böyle tarifini yaparsın adam gördüm ah bu der, değil mi? İşte ehli sünnetin de tanınacak neleri vardır? Evet. Özellikleri vardır. Bunlardan birincisi nedir? Allah'a ve Resul'una itibar ederler onun dışında emir dahi olsa ittibaları nedir? O ikiye ittiba ettiğimiz yani haluka isyanda mahluka itaat ne yapmazlar? Etmezler. Sadece iyiliği emrettiğinde itaat söz konusudur. Onun dışında itaat nedir? Söz konusu değildir. Peki birer örnek verelim fırkayı darleden. Yaşamış olduğumuz toplumda birisi bir yerden bir şey diyor, birisi bir yerden bir şey diyor. Alt tabadakiler ne yapıyor? Körü körü. var mı? İyilik veya kötülük diye bir ayırt etme var mı? Yok. Veyahut Şia'ya gidelim. İmamları masum görüyor mu? Görüyorlar. Veyahut fırkalara gidelim. Alimleri masum görme var mı? Öyleyse demek ki ehli sünnet ve el cemaatın ayrıldığı neymiş? Allah'a ve Resulüne ittibaymış. İşte bunu anlayamayanlar, hazım hazmedemeyenler ne diyorlar bize? Ya bunlar alimleri saymazlar. Hadi oradan dışarı. Alimleri sayan biziz. Onlara değer veren kim? Yine biziz. Onlara izzet ikramda bulunan, dua eden kimiz? Yine biziz. Onların kitaplarını okuyan, kendimizi düzelten, uslup alan, edep alan kim? Biziz. Ama onlar alimleri ne yapmazlar? Saymazlar. Ama iftiraya geldiğinde bunlar alimleri ne yapmazlar? Saymazlar derler. İkinci özellik ise ehl sünnet vel cemaatın şiarı ittibadır kardeşlerim. Allah'a ve onun resuluna. Üçüncüsü ise el sünnet ve el-cemaat sevgide, düşmanlıkta, hangi amelde olursa olsun vasat bir topluluktur. Aşırılığı hiçbir zaman ne yapmaz? Sevmez. Ne korkuda, ne ümitte, ne de başka bir şeyde vasatlığı asla ne yapmazlar? Bırakmazlar. Maymun iştahlı değildir. Yine özelliklerinden birisi, bunlar sürekli birlik, ittifak ve hak üzerine ittifak ederler ve bunda da kararlıdırlar. Tek başına bile kalsalar bu birliği, bu beraberliği, bu tevhidi ne yapmazlar? Bırakmazlar. Çünkü itikadımızda ne vardır? İbrahim tek başına bir millettir. O nedir? Bir millettir. İbni Mesud'dan gelen rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü İbni Mesud diyor ki Kişi diyor tek başına bile olsa hak üzerine ise o bir ümmettir, o bir millettir. Demek ki selefin özelliklerinden birisi de neymiş? Birlik, ittifak ve hak üzerine kararlı olarak devam etme. Beşinci önemli özellik ise kardeşlerim, onlar şerii ilmi talep ve tatbik ederek dinin ikamesiyle daima meşgul. Eğer bu beş özellik kimde yoksa kendini selefe nispet edemez. Selefiyim deme hakkına veya ehli sünnetim deme hakkına sahip nedir? Değildir. Ha buna ilmi selefi, buna cihadi selefi, ona bilmem taklidi bak bunlara diyebilirsiniz. Ama bu özellikler varsa bu özellikler Müslümanın nedir? Özellikleridir. Allah bizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Evet, Alimlerimizden bir tanesi diyor ki Allah bunlardan razı olsun sayılarını artırsın. Müslümanların Malik, Hamad Sevri ve benzeri gibi imamları ancak risaletin getirdiğiyle konuşmuşlardır ki hidayet yolu şifa yolu hep bunların açtığı yoldur. Müslümanların yoluna dair bir ilmi olmayan kimse onu yani risaleti cahillerin kabul ettiği şeyler ile ne yaparlar? Değiştirirler. Ve işte bu her ümmet içinde bidatların zuhur etmesine sebep olur. Çünkü doğru olanı almadıklarında doğruyla amel etmediklerinde ne ortaya çıkıyor? Mesela bu ay hangi ay biliyor musunuz? Recep. Kaçıncı ay? Bekiz. 8. <gülüyor> ay, 8'i falan değil mi? Evet, Ama yaşadığımız şu toplumda kaç ay diyorlar bunlara? 3 ay. Üç e ne oldu? 8 ay yok. Onun dışında Allah Azze ve Celle gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden isteyen? Ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu affedeyim dediği halde bizim için her gece mübarek olduğu halde falan gece filan gece diyerek geceler ihtas ediliyor mu? Ediliyor. Yani kandiller, projektörler falan. Ne yapıyorlar? Bunun anda insanlar amel etme yoluna gidiyorlar. Hak yoldalar mı? Demek ki hak olan ilmi yolu bırakıp doğru yolu bıraktığında insanlar hemen bir bidatla ne yapıyor? Amel etmeye başlıyor ki bu ehli sünnetin şiarı nedir? değildir? Ve bu insanlara doğruyu anlatmak aynı köre renk anlatmaya veyahut deveye hendek atlatmaya benziyor. Yapsa ne olur? Diyor. Ya kardeş Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü kim bizim şu işimizde dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o nedir? Kabul olmaz diyor. Ya niye olmasın diyor Allah. Neyi sorguluyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sordur. Rabbim bizlere hayır versin. Tekrar sohbetin başında da dediğimiz gibi İmam Malik, Allah kendisine rahmet etsin. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir diyor. Ona binen kurtulur. Ondan inense ne olur? olur? Demek ki sünnete ittiba etme Allah indinden gelen risalete nedir? Tabi olmadır. Ve risalete tabi olanlarda batınen ve zahiren Nuh Aleyhisselam'la o gemiye binen insan gibidir. Evet. Ve risalete ittiba etmekten ayrılanlarda Nuh Aleyhisselam'a gelen getirdiği risalete tabi olmayıp ben şu dağın başına çıkarım deyip kurtulurum diyen o insanlar gibi helak olma yolundadır kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Selefilikte ıslah kaideleri vardır ki yani ehli Sünnet ve Cemaat beş kaide ile muhafaza edilmiştir. Ayakta kalmıştır bugüne kadar ve kıyamete kadar da bu beş kayde ile ayakta kalacaktır. Birinci kaide şüphesiz ki ilk ve esas ıslah mevzu Allah'a ibadet ve onun Celle Celalinin tevhididir bunun öğrenilmesidir ve hayata geçirilmesidir. İkinci kaydı ise ıslak bireyden başlar toplumdan idareciden ve diğerlerinden değil. Her insan önce kendisiyle başlar. Başkasından hiçbir şey ne yapmaz? Beklemez. Çünkü bu din bir peygamberle bir gürle bir kadınla bir çocuk ve bir köleyle ne yaptı? Bugüne kadar başladı ve ıslak olarak yayını verdi. Din dıştan içe değil, içten dışarıya giden. Üçüncü kayıda söz amelden önce ilimdir. Yani söz ve amelden önce ne yapacak? İlim, İlim edecek. Biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce imanı, imanı sonra Kur'an'ı Kur öğrendik. Ve Kur'an sayesinde de ne yaptık? İmanımızı i̇manı. i̇manı. artırdık diyor. Dördüncü kayıda ise İlminin Selefi Salihinin menheci üzerine olması gerek. Vay efendim ben oturuyordum geldi. Ben Allah Tanım'la konuştu. Vay Hızır uğradı. Yok böyle bir olay kardeşler yok. 23 sene peyder pey gelen bir ne var? Vahiy var. Ben de sizin gibiyim diyor. kaybı bilmem bilmemdir. Yerin altında hazineler var bilmemdir. Ancak ben yoluna tabi olurumdur. Bakın öyle bir dönem geliyor ki kafirler diyor ki müşrikler Muhammed Rabb'i unuttu diyor. Balayı ediyorlar. Ama Allah Resulullah sallallahu hiçbir zaman ne yapmıyor? Güvenini, istikrarını bozmuyor. Vallahi Hazze ve Celle yine vahyi ne yapıyor? Devam ettiriyor ve din tamamlanmıştı. Oturuyor birisi ben erdim diyor. Arife günü sabah dörtte çeşmeye gidersen hızır uğrar. Testin altın olur. O millet dörtte çeşmeye gidiyor. Altın bulacak. Bulursun. Evet. Beşinci kayıda davetinde Allah'ın ayetlerinin nebevi hadislerin ve selefiyenin yolu üzerinde sıfatlara ne yapacaksın? Ünyeceksin. Allah Azze ve Celle kendini kitabında nasıl vasfetmişse aleyhi ve Vesselam nasıl vasfetmişse bunu hiçbir şeye benzetmeden o içini boşaltmadan anlamını bozmadan olduğu gibi ne yapacaksın? Alıp kabul edecek Yapmazsan ne olur? Bugün halk arasında en çok bilinen bir imam var. Neydi o? İmamı neydi neydi? Neydi? Her sabah böyle namazdan sonra okuyorlar ya Kur'an usulü gibi. Rahbani. Evet. İmam-ı Rabbani'de mi? Mektubat. Bir tane imam sorsam alimlerden bilmez. Ama İmam-ı ne yapıyorlar? Öğretiyorlar. Ama açın bakın neye baktıysam diyor Allah'ı gördüm. Yani şu Allah hakim. Şu Allah. Şu Allah. Yaratılan her şeye ne yapmış? Nüfuz etmiş diyor. Yani onda vücut bulmuş diyor. kadın kadında işte şöyle şöyle şöyle diyor. Yani o kadar çirkef, o kadar dine uymayan sözler var ki ama bunu koca bir taife ne yapıyor? Her gün din diye cübbeli mi cübbesiz mi de bir taife var. Her sabah namazından sonra ne yapıyorlar? Okuyorlar. Kimi dalga geçiyor, kimi bilmem ne yapıyor. Din bu değil kardeşler. Allah Azze ve Celle kendini kitabında nasıl bildirmişse sen onunla tanımak zorundasın onun dışında nasıl benzetirsin bir Allah'ı, bir tavva, bir insana veya bir taşa bu mümkün mü? Allah Azze ve Celle her şeyi yaratacak bir nizama koyacak, kendini bize tanıtmaktan aciz kalacak bu mümkün mü kardeşlerim? Evet, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, İslam'ı öğrenin diyor sahabemiz onu öğrendiğiniz zaman ondan yüz çevirmeyin Dos doğru yola sarılın çünkü o İslam'dır. Yoldan saparsanız o yol sizi doğru yoldan ayırır. Diyor. Evet. Nebimiz Ali ve vesselam'ın sünnetine ve ashabın üzerinde olduğu yola sarılın. Çünkü bu yol sizi cennete götürür demiştir alimlerimiz. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Şafi de demiştir ki Kuranı öğrenin kıymeti büyüktür. Fıkıh konuşanın kadri altar, hadis yazanın hücceti sağlam olur demiştir. Evet, hesap öğrenenin zihni açık olur. Nefsini korumayanın ise ilmi kendisine fayda vermez demiştir. İbn Hıbansa Allah kendisine rahmet etsin. Ali sallallahu aleyhi ve selam'ın sünnetine sarılmada selametin kemali, kerametin cemi vardır. Onun sünnetinin çırası sönmez, delilleri alt edilmez, ona sarılan kurtulur, ona muhalefet eden zemmedilir. Çünkü o sünnet korunmuş kale ve sağlam bir okundur. Fazileti açıktır, ipi ise sapasağlamdır. O ipe kim sarılırsa kurtulur demiştir. Allah bizlere doğru akideye sarılan ve bu yolda giden samimi bir iman versin. Tevhidi anlamayı ve doğruya uymayı hepimize nasip etsin. Selef itikadını, ehli sünnet itikadını güzelce anlayıp hayata geçirenlerden eylesin. Yoldan çıkmış sapkınların saldırılarına kulak asmayıp yoluna devam edenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ben El tobeledim. Elhamdülillah Rabbül'alamin.